Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Ruslan Uygar Özdemir. Günaydın, bayramın sonuna yaklaştık bile. Ziyaretlerdi, bayramlaşmaydı, tatildi, dinlenmeydi derken bir yandan da toplumsal dönüşüm devam ediyor. Haftanın sonuna doğru geçen yıldan bu yana devam etmekte olan kampanyaları bir göz atalım dedik ve bir seçki düzenledik. İlk haberimiz avukatlık görevine başlamak için zorunlu olarak staj yapmaları gereken stajyer avukatları konu ediniyor. Adalet Bakanlığına ve Barolar Birliği'ne başlatılan kampanyanın talebi stajyer avukatlara da Hakim ve savcı adayı stajyerler gibi maaş verilmesi. Ömer Çakır Göz tarafından başlatılan kampanya diyor ki yargı görevlileri arasına eşitliğin sağlanması, stajda adalet ve avukatlık görevinin itibarını korumak, stajyer avukatın mesleki gelişimini arttırmak amacıyla ekonomik kaygılar gütmemesi, gerçekten serbest ve bağımsız avukatların yetişmesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bilindiği gibi stajyer avukatlar staj süresinde avukatın bağlı olduğu görev ve sorumluluklarla bağlı iken stajyerlerin hiçbir ekonomik güvenceleri bulunmamaktadır. Hakim ve savcı adayları da staj görmelerine rağmen staj dolayısıyla maaş ödenmekte fakat stajyer avukatlar bundan mahrum bırakılmaktadır. Barolar Birliği stajyer avukata kredi vermekte ve bir bakıma mesleğe henüz giriş yapmamış stajyer avukatı borçlandırmaktadır. Oysaki pul geliri ile ikinci 6 aylık staj dönemi için avukat stajyerlerine maaş ödenebilir diyerek talebini dile getiriyor. Ömer diyor ki şu an günlük 100 bin lira pul geliri bulunmaktadır. Peki staj döneminde stajyer avukata maaş ödenmesi niçin önemlidir diye soran Ömer cevabını şu sözlerle veriyor. Öncelikle yargı görevlileri arasında eşitliğin sağlanması açısından önemlidir. Her Avrupa ülkesinde de hakim ve savcı adayına nasıl maaş ödeniyorsa stajyer avukata da maaş ödenmektedir. Stajyer avukatın staj dönemi içerisinde mesleki gelişimini sağlamak amacıyla bu çok önemlidir. Halihazırda hazırda mahkemeler staj evresi dahil olmak üzere tüm stajyer avukatlar herhangi bir gelirleri olmadığı için bir hukuk bürosunu takip elemanı gibi çalışmaktadır. Gelir getirici işle çalışma yasağından kaynaklı olarak da sigortasız çalışmaktadırlar. Başka bir deyişle devlet eliyle stajyer avukat staj yapması gereken yer ve zamanda işçi olarak kayıt dışı çalıştırılmak durumunda bırakılmaktadır. Bu talep imkansız değildir. Öte yandan avukatın serbestliği ve bağımsızlığı için hayatı önem taşımaktadır diyerek anlatıyor Ömer kampanyasını. Sıradaki haber Adana'dan. Adana denizini istiyor diyerek söze giren kampanya sahibi Ali Ramazan Arcan, Seyhan Su Havzası'nın Akdeniz birleşmesini talep ediyor. Diyor ki, Adana'ya sadece 35 kilometre mesafede olan Akdeniz'in Seyhan Su Havzası ile birleştirip Adana'nın denizle birleştirilmesi amaçlanıyor. Bu projeyle Adana'nın tarih, sosyal ve kültürel dokusu ile zengin olan yapısı, yaratılacak ekonomik katma değer ve fiziki değişimle dünyada hak ettiği marka şehirlerden birisi olması ve bölgenin olduğu kadar ülkenin de gelişimine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Yıllardır bunun bir proje olarak duyarız ama hayata geçirilmesi için daha ne bekliyoruz? düşük maliyette olduğu düşünecek olursa bu hayalin gerçekleşmemesi için bir nedenimiz olmamalı. İnanıyorum her Adanalı bu kampanyaya destek vererek yetkilileri özellikle Başbakanlığımızı harekete geçirebilir ve yarınki gelecek güzel Adana'nın hayallerini güzel bir Akdeniz akşamında sevdikleriyle paylaşabilir diyerek sesleniyor Ali Ramazan Arcan. Diyorum ki Aktar Kerim sokağı var, Rıfat Efendi sokağı var. Cemal süre yağ sokağı da vardı. Neden Turgut Uyar sokağı yok? Tüygur Turgut Uyar'ın adının yıllarca yaşadığı ve sayısız şiirinin adadığı Edirne kapıda bir sokağa verilmesini talep ediyorum" diyerek talebini dile getirmiş Arzu. Turgut Uyar'ın ilk şiirlerini Edirne kapı surlarına oturup yazdığını hatta abinin bu şiirin vezini bozuk demesi üzerine o zamanlar vezin nedir bilmiyordum ama abime inanıyordum dediğini anlatıyor. Turgut Uyar'ın şiirlerinde bir süre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 Dövme bakır bir kapı, Mihrimah Sultan'ın incicik minaresiyle karşı karşıya. Sonra Vayis Sokak, Bahriye'nin, Toman'ın, Evdosksia'nın teni akça çıkaraydı, Vasu'nun nimetin sokağı demiş şair. Ama Arzu Vayis, sokağın en çok Turgut Uyar'ın olduğunu düşünüyor çünkü Vayis Sokak, hele de Vayis Sokağı numara 70 denince akla onun dizilerinin geldiğini söylüyor. İşte o dizeler.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 Büyükşehir Belediyesi'nin başlatılmış talebi ise Bostanlı iskelesinin yaya erişimine uygun olarak yeniden düzenlenmesi. Yayaların iskele alanına etkin, rahat ve güvenli kullanım hakları olduğu için bu kampanyayı başlatma ihtiyacı doğmuştur. İzmir, Bostanlı, Vapur ve Feribot iskelesinde geniş bir alan kaplayan bir otoparkın çevresi iskelenin yapıldığından bu yana oldukça etkin kullanılan yaya geçişini engelleyecek demir parmaklıklarla neden çevrilmiştir? Bunun amacı otoparkın güvenliğini sağlamak mıdır? Yoksa yayalara eziyet etmek midir? Kamu kullanımına hassasiyet gösterilmemiş ve bütünleşik bir tasarımdan uzak olan bu çalışmanın Expo 2020'ye aday olmuş bir şehirde bu yenilenmenin de İzmir'in şehrinin görüntüsünü açısından da pozitif olmadığı açıktır. Tüm yapı işlemlerindeki düzenlemeler bizim sağlıklı olarak ulaşımımızın sağlanması için yapılan girişimler olmalıdır. Şu anki düzenlemede biz yayalara özel, etkin, konforlu ve güvenli bir yaya yolu mevcut değil. Sözde yaya için olan bu yollar bu haliyle engelli yarış pistine dönüştürülmüş bariyerler ve otobüs-otomobil yolları arasında kalmış durumdadır. Bu tür yayanın önceliği olmadan yapılan girişimlerin ileride bir başka kamu kullanım alanımızın olmayacağını kim taahhüt eder? Kaldı ki aramızda bulunan ve her fırsatta siyasi propaganda malzemesi yapılan engelli hemşerilerimizin hesaba hiç katılmadığı da açıktır. Yaşadığımız şehri güzelleştirmede bizim de, destemiz olsun diyorsanız lütfen bu kampanyamıza destek verin diyerek sorunu ve çözümü de ve bunun da getirilerini anlatıyor kampanya sahibi Değişim Rüzgarları. Sizinle olsun, esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.